Kum mu, adam akıllı bozuk bir yolda gidiyordu semiz altı at koşulmuş bir araba. Yol güneşin altında yanıyordu. <Gülüyor> Kadınlar, papans, yaşlı kişiler, tümü yaya. Beygeleri neredeyse çıkacaktı canları. Birden bir sinek belirdi. Yaklaştı yavaşça, hızlı diyerek coşturacaktı hayvanlar. Bir onu ısırıyordu bir onu. Aklı sıra işleri hep kendi yürütüyordu Araba ilerliyordu bırak kalka İnsanlar da ardından gidiyordu Sinekse hala atlar ısırıyordu Bütün onur ve şan kendinin de aklınca Öyle telaş içinde bir uçup bir kondukça Zafere bir an önce ulaşmak için Çırpınıp duran bir komutana benziyordu Bu kendi işi değildi Ama sinek neden tatlı canlı bu kadar üzüyordu Kimsenin yardım ettiği yoktu beygirlere Bizim sinek bir ona koştu bir buna. Daha neler neler etti durmadan. Neden sonra vardı tepede durdu araba. <gülüyor> eh dedi sinek. Pek yorulduk ama sonunda esenliğe çıktık. Hele bir dinlenin beygir beyler. Hesabı ondan sonra görürüz. <gülüyor> Dünya da işte böyle işgüzarlarla doludur. Her şeye burunlarını sokarlar. Yap dediğinizi değil, yapma dediğinizi yaparlar. Sanırlar ki onlar olmasa tüm işler durur. Oysa bilmezler ki can sıkar, yaka silktirirler. Evet, laf lafı açtı, soran daha açtı, sormayan düz yolu şaştı. Ama bazen soranlar da şaşırır. Sokma akılla sekiz adım gidilir. Boşuna dememişler, herkesin aklı pazara çıksa, herkes gene kendi aklını beğenip alır diye. Başkasının aklını alacak olansa eleştiriye de katlanmalı. Aslında mümkün değil herkesin hoşuna gitmek. Asıl olan kişinin kendinden hoşnut kalmasıdır. Doğrudur, hatasız kul olmaz ama herkesi hoşnut etmeye kalkışmaktan büyük hatada olmaz.